la checaste. Kainat, bugün 15 Ocak, Cuma, yıl 2016, ay 1, gün 15, Kasım 69 1437, Hicri-i rebi 5, 1431, Rumi Ocak 2 Kirli havayla savaş haftası Fırtına Günün sözü, suçlunun affı çok kez adalete karşı gelmek demektir Victor Hugo Günün tarihi, 114 yıl önce bugün 15 Ocak 1902'de şair Nazım Hikmet Ran... Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te de Moskova'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve açık gazete programı başladı Ömer Mada Can Tomil, ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. O açılışımızı Nath King Cole'dan Sayonara Elveda Japonca Elveda adlı şarkıyla yaptık. Bunun yapmamızın temel sebebi de bir Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında Japonya ile ilgili bir maddeyi şimdi okuyacak olmamız Sayanara. Aynı zamanda önemli bir Amerikan filminin de Joshua Logan'ın adı ırkçılık açtı bir film. Belki ondan da iki kelimeyle sonradan bahsederiz ama şimdi Galeano'ya kulak verelim.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 Ticaret serbestliği mi? Aman kalsın. Meiji dönemi daha ilk adımlarını atarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ulysses Grant Japonya hükümdarını ziyaret etti. Grant ona Britanya Bankası'nın tuzağı, tuzağına düşmemesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Zira bazı ülkelere borç vermekten çok hoşlanması onun cömertliğinden Kaynaklanmıyordu ve onu korumacı politikalarından ötürü kutladı. Kendisini başkanlığa taşıyan seçimlerden önce Grant, sanayileşmiş kuzeyin büyük tarım üreticilerinin güneyine karşı kazandığı savaşta muzaffer bir general olmuştu ve kölelik kadar gümrük tarifelerinin de bu savaşın önemli nedenlerinden biri olduğunu çok iyi biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'ye karşı tüm sömürgecilik bağlarını kopardığını Güney'in anlaması 4 yıl sürmüş ve 600 bin insanın hayatına mal olmuştu. Grant başkanlık koltuğuna oturunca sürekli devam eden Britanya'nın baskılarını şu şekilde yanıtlamıştı. 200 yıl içinde korumacılığın bize kazandırabileceği her şeyi elde ettikten sonra biz de ticaret serbestliğini benimseyeceğiz. Bu şekilde, 2075 yılına gelindiğinde dünyanın en korumacı ulusu ticaret serbestliğini benimsemiş olacak. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. 1870'te bugün ilk defa Demokratik Partiyi bir eşek sembolüyle ortaya koyan bir siyasi karikatür yayınlanmış. Thomas Nast'ın Ünlü karikatürist Tom, Thomas Nast'ın. Ardından dava açmışlar. Harper's Weekly'de de çıkan karikatürü. Dava açmışlar? Eşek. Dava açmamışlar mı? Açmamışlar, benimsemiş sonradan hmm. Demokrat Parti bunu. Yani canlı e, bir canlı eşek e, ölü bir aslanı tepiyor diye bir karikatürü. bu. Açmamışlar dava. Hayır. Orada İlginç. daha gevşek özgürlük kuralları var anladığım kadarıyla. 1943'te bugün dünyanın en büyük ofis binası Pentagon. Beşken. Arlington'da Virginia'da açılmış. İlk savaşın ortasında. 2001'de de Wikipedia kurulmuş serbest bir ansiklopedisi, özgür bir ansiklopedi. internet üzerinden yayınlanmaya başladı. Bir müşterek olarak da devam ettiriyor yayınlarını. Dünyanın en büyük ansiklopedisi diyebiliriz. Hı -hı. Biz de bu bilgilerin birçoğunu zaten oradan alıyoruz. Evet her zaman alıyoruz. Arada destekte de atıyoruz. Yani ben atıyorum şahsen. E, fil nereden geliyor peki? Cumhuriyetçileri fili onu biliyor musunuz? Hayır. Onu da tarihte zamanı gelince koyarız. Peki. Buluruz. Peki, şimdi haberlere bakalım. Berbat haberler de var, bazı haberlerde az, çok var. En ilginci bence şey, bir yeni süpernova yıldız kümesi bulunmuş. Güneşten daha parlakmış. Ne kadar daha parlak biliyor musun? Kaç kat diye mi sorayım. Evet olarak. kaç kat daha parlak bir tahmin de bulun. Beş. Biraz daha yükseltmen lazım. On. Böyle yavaş yavaş çıkacak mıyız? <gülüyor> o zaman program bitmez. Böyle giderse. 570 milyar kere. Evet biraz fazlaymış. <gülüyor> Güneşten 570 milyar kat parlak bir süpernova katil deniyor. Nedense Bilmiyorum. İnsanlar böyle şeyler yaklaş, yakıştırıyor bütün. Kendi içlerinde barındırdıkları özellikleri yansıtmak gibi bir özellik de var herhalde. Yani astronomlar şimdiye kadarki en büyük yıldız patlamasının infilakını tespit etmişler, bulmuşlar. 3,8 milyar ışık yılı ötede ve bütün şeyden saman yolundan daha parlakmış. Yani kainatın büyüklüğü konusunda herhalde fazla bir tereddüt olmuyor. Oldukça büyük bir şeyin bir küçük parçasıyız galiba. Kesinlikle. Yani buradan nasıl bağlayacağız bilmiyorum. Okulundan e, yolun karşısında evine boru çekerek ısınmasını sağlayan müdür hikayesini buradan nasıl bağlayacağız? Aynı program içerisinde nasıl söyleyeceğiz? İkisinden birini seçmemiz lazımdı. Galiba bunu seçmeyeceğiz. Evin evindeki haberi seçmeyeceğiz. İzmir Kam kaymakamlarının soruşturmasından hiç bahsetmeyelim. Süpernovalardan bahsedelim. Haftanın sonu. Türkiye'de uzay ortamı oluşturmuş. Hadi gene iyisiniz. Evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi doçant doktor Bilge Demirköz, ODTÜ hatırlatırım. Yaptığı açıklamada Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi SEN ortaklığıyla Türkiye'de uzay teknolojilerine yeni bir adım atacaklarını söylemiş. İlk test güneş hücrelerinde yapılacakmış. Detaylı bir çalışma yakında geliyormuş. Tamam. Gül Uzay çalışmalarına dair Türkiye'de de. Evet. Döncülüğünde. Ey otlu diyordunuz ya işte otlu. Fırsat bulabilirsek başka işlerden, kovuşturmalardan falan fırsat bulabilirse akademisyenler bunlarla da uğraşacaklar herhalde. Yani bütün güneş şeyden... Samanyolu'ndan 20 kat daha parlak bir süpernova'dan bahsediyoruz. Hatta bazı tahminlere göre 50 kat daha parlakmış. Oldukça parlak bir şey değil mi? Samanyolu. Bizde evet. Evet. 570 milyar kere de güneşin en yüksek nokta, en parlak noktasında olduğundan 570 milyar kat daha parlakmış. Böyle bir şey. Çin'de, Pekin, Beijing Üniversitesi'nden Subodong Demiş ki bunu öğrendiğim zaman bu keşfin büyüklüğünü gece bütün gece uyuyamadım heyecandan demiş. İyi görebilmişler ya. ya evet. o, o da şaşırtıcı. Yani biliyorsunuz dünyanın etrafı e, bir çöplüğe dönüşmüş durumda şu anda. Evet. Kontrol edilemez bir hal almış durumda bu çöplüğün büyümesi de. 1957 yılından başlayan bu süreç günümüzde de artarak devam ediyor. Uzay araçlarından çıkan parçalar, kazalarda etrafa yayılan parçalar, ISS'ten atılan çöpler... Ve imha edilen uydular dünyanın alçak görüntü sonsuza kadar kalacak bir çöp döngüsü yaratmışlar şu anda. Evet. Gerçek üstü değil mi? Adeta böyle bir gerçek bir film ya da resim gibi. Film dediniz bu konuyla alakalı çok güzel bir anime var. Ona başladım ben yine Planet S diye. Japon animesi. İşte şimdi oradaki insanlar da oradaki ekip de şey yapıyor bir animasyon serisi uzayın etrafındaki çöpleri temizlemeye çalışıyor. Yıl 2070 küsür. Evet. Ama böyle bir durum şu anda bir zaten var. Ya, film demişken ben hemen şeye de e, bir kulak vereyim. E, tekrar döneyim istedim. Kulak verdiğimiz şarkıda e, bir filmden aslında 1957 yıl yapımı Marlon Brando'nun oynadığı Joshua Logan filmi ve o zamanlar pek rastlanmadık bir şekilde son derece e, ırkçılığı e, hedef alan, doğrudan doğruya net hedef alan biri. Amerikan ordusunda görev yapanların Japonlarla evlenmelerine mesela e, izin vermiyor Amerikan hmm. ordusu, Amerika'ya gö götürmelerini herhalde. Ya da bir de sarı ırklı ya onlar pis filan diye bakıyorlardır sarı ırktan. Ee, ve dolayısıyla mesela e, Joe'la Katsumi var orada. E, intihar ediyorlar sonunda. Karı koca Amerika'ya gelmelerine ve üstelik de hamile. Manon Brando da sonunda e, şey diyor. Ne diyeceksin diyorlar bir Stars and Stripes ıı, askeri dergiden ıı, gelen birisi gazeteden gelen birisi merlon bende soruyor ıı, üstlerine ne diyeceksin diyor generaller sordukları Hı -hı. zaman ona söyle ne söyleyeyim iletmemi istersiniz diyor daha doğrusu onlara sayonara dersin diyor ve film öyle bitiyor kalıyor yani. Filmin sonu niye söylüyorsunuz? <gülüyor> Bu arada film, e, filmin ardından en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar ödülü de e, akademi ödülü de Miyoshi Umeki'ye veriliyor. Kendisi Miyoshi hmm. de 1945 yılında savaş sonrası Japonya'dan göçen e, bir göçmen kadın. İşte böyle göçmenlikle ilgili de haberlerimiz var. Oraya geçeceğiz eğer fırsat bulabilirsek. Önce şu şeyi bitirelim. Önce bu süpernova hikayesinde çok ilginç bir detay daha var Benjamin de bunu Carnegie e, bilim kurulundan Kaliforniya'da e, bir bilim kuruluşundan o da keşfedenlerden bir tanesi Benjamin Shappie diye ilk önce inanmadık bu kadar yani sürreel gerçeküstü demiş tıpkı demin tarif etmeye çalıştığımız gibi bir olayı fakat ben zaten bu keşifler, bu, bunun gibi keşifler sayesinde astronom oldum demiş. Doğa son derece zeki ve akıllı bir şeydir. Ve olabil, bizim düşünebileceğimizin kat be kat üstünde yaratıcıdır demiş. Pek Senin anlattıklarında bu yaratıcılık pek bağdaşmadı çöp çemberi falan ama ne yapalım? Benim izledim zaten bilim kurgu dizisi. Ama şu anda hali hazırda var. Bilim kurgu dizisi olmayan film versiyonları da var. Çeşitli belgeseller de var. Her paranız varsa SpaceX gibi kuruluşlarla yakın zamanda yapılacak uzay seyahatleri de var. Hı. Ama büyük bir tehlikeden de bahsediliyor dünya etrafındaki bu çöpler ve sonsuza kadar döngü halinde devam edebilecek olan bu kirlilik hakkında. İklim değişikliği mesela yerlilerin First Nations denen birinci uluslar denen yerlileri felaket bir halde etkiliyormuş. Çünkü artık balıklar soğuklara, daha kuzeye kaçtıkları için onların geleneksel binlerce, belki on binlerce yıllık geleneklerinin e, yok olmasına yol açıyor. Ayrıca da e, yani 2050'ye kadar da e, %50'ye inecekmiş. Aç kalacaklar yani. Hı hı. İklim değişikliği. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi adaylar var ya böyle çıkıyorlar televizyonda konuşuyorlar. Başkan evet. adayları. Yani benim takip edebildiğim Hillary Clinton var. Sanders var. Onlar Bernie Sanders ve Hillary Clinton Demokrat Demokrat demokratlardan. Cumhuriyetçilerden, Cumhuriyetçilerden çok var. Cumhuriyetçilerden takip edebildiğin tek isim var bildiğiniz üzere. Donald Trump mı? Evet, Donald Ama Trump. ondan daha sağcı olanlar bile var. İnanmayacaksın. Donald Trump'tan ha? daha sağcı olanı var mı? Var. Ama daha zengin olanı yoktur. Yok. Chris Christie var. Dağ şişme. O da var. Mesela onlar diziliyorlar böyle. Ve çok ilginç bir şey gelmiş. Bu son toplantıdan önce demişler biraz da başka şeyler konuşmalısınız. Demiş. Çocuklardan bir heyet. Hı hı. Çocuklar bir mektup yazmışlar. Bu adaylar İklim değişikliğinin konuşmasını istiyoruz demişler adayların. Tek kelime etmiyorlar çünkü tahmin edebileceğin gibi. Yani bilim, teknoloji, sağlık ve çevre konularını konuşsalar da öğrensek ne istediklerini demişler. İlginç değil mi? Evet. Yani Cumhuriyetçilerden bir de siyah aday varmış gördünüz mü? Diye tovetler. Evet var. Ben O daha saçı işte mesela şey. Ben Carson şeyden daha saçı bir siyah aday. Tek bir, de, tek bir kadın var, Carly Fior Fiorina. Şeyden, evet. O daha saçı mı bilemiyorum ama saçıcılık yarışında galiba Ben Carson'ın kimse üstüne gelemez. 46, 52. En yaşlısı galiba Trump. Evet evet, en yaşlısı Trump. En yakışıklısı hangisi peki? Trump yakışıklı. Ben evet. beğeniyorum. <gülüyor> evet, işte, yani o yaşına rağmen. Çocuklar 46 öyle. 46 doğumlu baksanıza. Ne 46 doğumlara taş çıkarır yani bu görünüşüyle. Evet doğru. Gayet iyi. delikan Evet delikanlı. Ee, burada da e, iklim değişikliği konuştular birazcık bence de iyi olur. Çocuklar buraya da gelip bir dilekçe verseler mi Türkiye'de de? E, ne dersin? Başına iş almasın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Greenpeace, Greenpeace olayları dönüyor zaten polemikleri <gülüyor> ya bu aralar. Ona inanamadım ya. Ne ne? Onun gerçek olduğuna inanmadım. Ne demiş? Biz onlardan daha çevireceğiz Heslerde bu söz konusu, bu sözde akademisyenlerin bunların karşısında neler yaptığını bilirim. Greenpeace'ler bir araya gelirler. Böyle bir şeyler yapıp ön kesmeye çalışırlar. Yeşili biz isminde yeşil olanlardan burada da laf size biraz açık yeşil hatırlatırım. Yeşili biz isminde yeşil olanlardan çok daha fazlasıyla severiz. Onların onlarınki green peace'dir. Yani green peace. Green İngilizce, peace ya, Türkçe. Onlarınki green peace'dir. Bizimki tam bebeği. anlamıyla, tam manasıyla yeşildir. Bu barajlar farklı güzellikler katar. Demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu, Biraz sesimi yükselterek söyledim. Kusura bakmayın heyecanlandım ama. İlkokulda bile bu kadar kötü espri yapmıyordum ya. Yapmıyorduk yani. Hatırladım. Ama bir ekol var ya. Bir Hasan Mezerci ekolü var onlarda biliyorsunuz. Oh. Şevki, Şevki Hayır, Yemaz mıydı? Tamam, Şevket Yemaz mıydı? Öyle bir damar var yani o ekolde. O espriler konusunda. Güzel bir şey yok. Evet. Çok kötü. Yani berbat bir espri olduğunu söylemeliyim. Ee, Yapacak bir şey yok. Herkesten bekleyemeyiz. Güzel espri yapmasını ya da güzel espri yaparak aynı şekilde cumhurbaşkanı olmasını. Hatta bunun espri olduğunu da söyleyemem. Ee, Ocak ayının Atlantik, Atlas Okyanusu'nda ilk kez e, hortumlar ve şeyler belirmiş. Kasırgalar. Bu çok anormalmiş. 1938'de görülmüş son. Azor Adaları duvarında A harfiyle başlıyor tabi isimler. Daha hiç mevsim açılmadığı için Hı, evet. mevsim öncesi Alex adını vermişler bir erkek adı vermişler. Bence politikacıların adlarının verilmesi daha iyi olurdu. Özellikle bu sağcı politikacıların iklimden bahsetmeden. Neyse. Peki. Ee, devam edelim. Ee, ve çok e, büyük bir terör olayı gene vuku buldu. Öncelikle onu şey yapalım. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dün gece korkunç bir şey yaşandı. Saldırıda ölenlerin sayısı da 6'ya yükselmiş. El Cezire'de haberine göre. Herhalde PKK saldırısı değil mi? Evet. Zaman gazetesi bunun stoklanan bombalar çocukları vurdu manşetiyle vermiş. Bir buçuk ton bomba patlatmışlar. Bir buçuk ton? Evet. Bir buçuk ton bombayla Emniyet Müdürlüğü'nü havaya uçurdular denilmiş. Evet felaket. Terör örgütü PKK Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde emniyet ve lojmanlarına bomba bomba yüklü araçla saldırdı deniliyor benim içerisinde. Örgütün bir buçuk tonluk patlayıcıyla şehrin merkezinde infilak ettirmesi istihbarat zafiyetini ve çözüm sürecinde stoklanan bombaları gündeme getirdi demiş ama yani evet, stoklanmasın diye. bomba ile PKK baskını. Yani. Ortalık Ölenlerin zaten üçü çocuk. 39 yaralı iki gözaltı var. Cephaneye dönmüş durumda yani. İnanılmaz bir şey. Ee, ya Yani hakikaten feci bir durum var Erdoğan. E, görülen lüzum üzerine 13 Ocak tarihli manşeti tekrarlıyoruz diyor bugünkü Cumhuriyet gazetesi. Katliam ülkesi manşetini atmış. Ve Erdoğan'ın barışı savunan akademisyenleri ve e, gazetemizin diyor Cumhuriyet katliam ülkesi manşetini eleştirdi. Cevabı dün iki farklı fotoğraf verdi. Çınar'da PKK 5 sivili öldürdü. Bir polis şehit oldu. Sur'da taş üstünde taş kalmadı diyor. Hakikaten surdan öyle bir fotoğraf koymuşlar ki her şeyi bırakıp insanın kaçması e, gerekir diye düşünüyorum. Şöyle bak. Sur'dan kalan fotoğrafa bak sağda. Evet. Yani böyle bir sokak da değil, hiçbir şey değil bu. Ev, ev de yok, yani paramparça taşlar var. 2 Aralık'tan beri süren operasyonlarda 15 güvenlik görevlisinin şehit oldu. 94 PKK'nın öldürüldüğü, mahsur kalan yaşlı bir çiftinde jandarma tarafından sırtta taşınarak harabeye dönmüş evden çıkarıldığı var. Çatışmalardan geriye kalanları anlamak için fotoğrafa bakmak yeterli demiş. Gerçekten söz söyleyecek söz bulunamıyor. Öte yandan Erdoğan da bayağı barışı savunan akademisyenleri ve katliam ülkesi manşetini eleştirmiş Cumhuriyet gazetesinin cevabı dün iki farklı fotoğraf verdi diyor işte. Size mi soracağız ne yazacağımızı diye de bir özete şey yapmış. Türkiye aylardır ölümlere yatıp ölümlere uyanıyor. Diyarbakır'da, Ankara'da, Şanlıurfa'da, İstanbul'da her yaştan yüzlerce insanı terör saldırılarında kaybettik. Güneydoğu'da neredeyse adı konmamış bir savaş sürüyor demiş. Ki neredeyse lafı bile fazla gelebilir. Ee... BBC Türkçe'de bu saldırıya yapılan, lojmanlara yapılan saldırıya dair çeşitli görüşlere yer vermişler. Orada yaşayan insanların da tanıklıkları var aynı zamanda bu haber içerisinde. Şöyle deniliyor, Çınar Emniyet Müdürlüğü önüne ulaştığımda, Hatice Kamer'in haberi, Çınar Emniyet Müdürlüğü önüne ulaştığımda emniyet binasının etrafı şeritlerle kapatılmıştı ve patlama alanından afet ve acil durum AFAD ekipleri çıkıyordu. Ee, saldırının sorumluluğuna henüz üstlenen olmamış, Diyarbakır valiliği patlamadan PKK'ya sorumlu diyormuş. PKK'dan ise saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemiş. Emniyet binasının hedef alındığı patlamada polis lojmanının bir cephesinin duvarları tamamen yıkılmış ve yanmış durumdaymış. Lojmanın 10 metre e, lojmanın 10 metre yakınında bulunan Lokman Açık Gözü ait ev ise tamamen yıkılmış durumdaymış. İlçe sakinleri gece duydukları şiddetli patlamanın yarattığı hasarı görmek üzere çevrede toplanmış ve olanı tane anlamaya çalışıyorlarmış. Hatice Kamer'de bunları yazmış. Evet, Uzak san... mahallelerde yaşayanlar sesi trafo patlamasına, patlamasına benzetiyorlarmış. Sokakta yaşayanlar ise deprem oldu zannetmişler. Deprem oldu bir zannetmişler. zannetmişler. Evet. Yani hakikaten gerçeküstü ve dehşetengiz bir olay. Kelimeler tamamen kifayetsiz kalıyor. Ee, Olayın nasıl meydana geldiğini kimse görmemiş. Patlamaya neden olan aracın oraya nasıl geldiğine dair de pek bir kimsenin fikri yok. Çevredekiler aracın park edildikten sonra patlatıldığını söylüyorlar ama kimse bir şey görmemiş. Sanki yangın çıktı da sıcak bir hava hissettim diyor mesela oradakilerden ee, bazıları. Sokakta hasar görmeyen ev yok gibi denilmiş. Lojmanların karşısında iki katlı bir ev ise kullanılamayacak durumdaymış. Ev halkı olayın şokunu halen yaşıyormuş. Hatice Kamer'in haberinde. Evin birinci katında yaşayan Gülistan ailesi kullanabilecek olan durumdaki eşyalarını toplamaya çalışırken Hatice Kamer'de onları fotoğraflamış. Evet, fotoğraflar gerçekten ne siz sorun ne biz söyleyelim. 19 yaşındaki ailenin kızı Elif anlatmış durumu deprem olduğunu zannetmiş. Yatağımda oturmuş nişanlımla telefonla konuşuyordum. Bir anda şiddetli bir patlama oldu ve duvar yıkıldı. Sanki yangın çıktı gibi bir sıcak hava hissettim. Ben deprem oldu sandım. Elektrik kesildi. Bağırdım annemi çağırdım. Duvardan seken beton parçaları ve sıvalar üzerime geldi. Omzum incindi ama iyiyim çok korktum diyor. Evet. Sus gelsin artık diyor da babanesi. Çınar'a e, ulaştığımda patlamada hayatını kaybeden Lokman açık göz ve 1 yaşındaki kızı Ecrin, 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe'nin cenazeleri toprağa veriliyordu demiş. Küçük bir pastanesi vardı, kendi halinde bir insandı diye anlatmışlar. Eşi Şükran ve diğer iki çocuğu yaralı olarak kurtulmuş, akrabaları öyle anlatmış. Yarım saat önce toprağa verdik, Lokman çok iyi bir insandı. 20 yıl önce Mazıdağ'ın bir köyünden buraya geldiler. Emniyetin karşısında küçük bir pastanesi vardı. Çok yazık oldu demiş. Ve etrafta diğer konuş toplananlar da konuşmaya pek istekli değil diyorlar. Allah'ım yalvarıyorum Su gelsin artık demişler. Ama bu bu söylendiği zaman bazen de suç kabul edilebiliyor. Gerek akademisyenlere gerekse de Kanal D'deki Beyazıt Öztürk'ün programında bu meyanda bu şekilde konuşan kadın hakkında da hem de program sorumluları hakkında da Beyaz Döstürk hakkında da program sunucusu hakkında da soruşturma açıldığını hatırlatalım. Şimdi akademisyenlere de soruşturma açılıyormuş. Evet hatta o... azlar, aralarından bazıları tanıştık. Ee... Gözaltına dalınmış. Da bırakılmış. Ya. Kocaeli Üniversitesi'nden gelen son bir haber var. Semra Somersan iletmiş bu durumu da bize. E, mail yoluyla. E, bazı imza veren kişilerin gözaltında alındığı söyleniyor. Doktor muayenisindelermiş. Evlerinde aramalar yapılmamış ama e, doktor muayenisindelermiş. E, bakalım detaylı bilgiler geldiği zaman biz de yayın içerisinde bulabilirsek ve vaktimiz olursa bunu, bu durumu da aktarmaya çalışacağız. Evet. Bu arada bir de e, ilk yarım saati kapattırken şeyi de söyleyelim manzarayı tamamlamak için Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde 8 okul ve 1 öğrenci yurduna PKK'lılar tarafından Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu da ses bombalı havai fişekli ve molotov kokteyli bir saldırı düzenlenmiş ateşe vererek yakmak istediği okullardaki öğretmen ve öğrenciler büyük panik yaşamışlar. Okullar güvenlik nedeniyle boşaltılmış. Bir küçük videosu var. Onu da ses olarak size dinletelim. <gülüyor>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 böyle bir sessizlik var. Çünkü tamamen boşaltılmış bu motor koktellerin patlatılmasından sonra panik içinde kaçışan yüzlerce belki yüzlerce diyebileceğim rahatlıkla öğrenci ve öğretmen kaçıştıktan sonra da son bir karede bomboş kalmış binanın sessizliği vardı. Onu da size yansıtmaya çalıştık. Yani Cumhuriyet Gazetesi adeta Neredeyse adı konmamış bir savaş diyor. Belki de artık adının konmasından da sakınmamak gerekebilir. Açık gaste. Yaşamak şakaya gelmez. ...büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani... ...yaşamanın dışında ve ötesinde... ...hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün... ...yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın... ...hem de o derecede... ...öylesine ki... ...mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda... ...yağı kocaman gözlüklerin... ...beyaz gömleğinle bir laboratuvarda... ...insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde... ...öyle ciddiye alacaksın ki yaşamayı... ...yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Ben de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde... ...ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani o beyaz masadan artık bir daha hiç kalkmamak ihtimali de var... Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini Biz yine de güleceğiz Anlatılan Bektaşi fıkrasına Hava yağmurumu diye bakacağız pencereden Yahut yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz En son ajansı haberlerini Diyelim ki Dönüşürmeye değer bir şeyler için Diyelim ki cephedeyiz Orada Daha ilk ucumda daha o gün Yüzü koyun, kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da elliye yakın. Daha da da on sekiz sene olsun açılmasına devir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın arkasındaki dışarıyla Yani nasıl, nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. ...bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız... ...hem de en ufacıklarından... ...mavi kalifede... ...bir yıldız zerresi yani. Yani bir koskocaman dünyamız. Bu dünya... ...soğuyacak günün birinde. Hatta ölü bir bulut... ...yahut buz yığını gibi de değil. Boş bir ceviz gibi... ...yuvarlanacak zifiri karanlıkta... Uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahsumluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Evet, 1947 ve 48 yıllarında... ...yazılmış tek bir şiir aslında yaşamaya dair... Nazım Hikmet'in Nazım Hikmetra'nın doğum gününde onu da çaldık. Genco Erkal'ın okumasıyla şairin en güzel şiirlerinden biri olarak kalacak hep. Yani bütün mücadele, sonuna kadar mücadele etmenin tek alternatif olduğunu ve bunun dışında insanlar için bir şans, tek şeyin, fikrin direniş olduğunu bundan daha gösteren çok fazla şiir bulamayız. 114 yıl önce bugün, 15 Ocak 1902'de doğmuş olan Nazım Hikmetran'ın bir başka şeyle de hala son derece gündemde olduğunu hatırlatmak lazım. Bir kere daha e, aydınlar. Nazmi Hikmet'in şiirinde de söylediği gibi vatan hainliğine devam ediyor. Çeşitli durumlarda vatan hainliğinden geçinmeyen şeyler var. Söylemler geliştiriliyor. Manşetlere baktığınız zaman da bu durumu anlayabilirsiniz. Gazetelerin manşetlerinden bahsediyorum tabii ki. Havuz medyası ya da bizim tabirimizde kanki medya olarak adlandırılan gazetelerde mesela... Sabah gazetesinde, onun temsilcilerinden bir tanesinde, bildirili ihanetin bir bedeli olmalı Ma şeyi, e başlığı kullanılmış. Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yer vermişler. Evet. Ee, diğerlerinde Star gazetesinde, bunlar terör, terörün maşası denilmiş. Yeni Şafak gazetesinde... E Maaşetten vermişler. Bunların vatanı diye bir vatan diye bir meselesi yok. Millet düşmanları diye verilmiş. Yargı devredeymiş. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Yönetmenin yazılarında da bu son siperde, sonuna kadar kanlarının son damlasına kadar dövüşeceklerini, Topyekin taarruzda olduklarını ve Topyekin pardon, Topyekin taarruz altında savunmaya geçeceklerini belirten bir savaş çağrısı da var. Türkiye'nin barış isteyen akademisyenlerine karşı sayı ilk önce 1128'di bu yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor diye açıklama yaptılar zaten ve imzacıları arasında olan baskın oranda başlatılan soruşturmalara bunu yapanların çocukları babalarından utanacak diye tepki göstermiş Bölgedeki sokağa çıkma yasaklarına karşı bu suça ortak olmayacağız başlığıyla bildiri imzalayanlardan. Profesör Baskın oran Başlatılan bu cadı avına da isyan ederek 12 Eylül'ün eğitimde başlattığı 1402 mağdurları arasında da yer alıyordu kendisi. Kuyruğu dik tutmak lazım. Biz bu filmi daha önce de gördük. Bugün YÖK vaziyetten... Vazife çıkarıyor. Bunları yapanların çocukları babalarından utanacaklardır. Şimdi akademisyenlerin kuyruğunu dik tutması, bu işin üstüne gitmesi, üzerine gitmesi gerekiyor. Demokratik Türkiye başka türlü kurulamaz demiş. Buna e, mukabil Davutoğlu da TÜBİTAK'ta yaptığı konuşmada aydın olmak demokrasiyi savunmak önce demokratik yöntemleri savunmakla olur bilmeden hatta sonuçlarını görmeden imza atmış olanlar varsa onları bu metni kabul etmediklerini deklere etmelerini bekliyorum onların demiş yani bir provokasyona gelmiş aptal olduğunu ya da korkak olduğunu saf olduğunu düşündüğü akademisyenleri de saflardan çekilip diğerlerini suçlamaya teşvik eden bir konuşma yapmış. Çok ilgi çekici bir konuşma. Ama pek başarılı olmuyor gibi duruyor sanki. Çünkü Tunceli Üniversitesi'nde görevli 7 öğretim görevlisine abluk altındaki ilçelere operasyonların son bulmasını talep eden bildiri imzaladıkları için idari soruşturma başlatılmış. 7 meslektaşları hakkında üniversite yönetiminin aldığı soruşturma kararına tepki gösteren 13 akademisyen daha arkadaşlarına destek vermek amacıyla bildiri imzaladıklarını duyurmuş. Tunceli Üniversitesi'nde bildiriye imza atacak öğretim görevlisi sayısını daha da artabileceği belirtiliyor. Diken Diken.com'un Diken.com derinin haberinde. Zaten bildiri kaleme alanların yani bu kampanyayı başlatanların resmi açıklamasında da aynı şey söyleniyordu ve beklemedik bir şekilde sayılarının yükselmekte olduğunu görüyoruz. Yetişmekte, işlemekte, işlem yapmakta zorluk çekiyoruz diyorlardı. Bir de gazetecilerden bir bildiri geldi dün itibariyle. Gazetecilerin de bu bildiriye Ortak olduklarını söyleyen bir mesajı vardı. Dün. Evet, evet. akademisyenlerin imza kampanyası 2000'i geçerken önce edebiyatçılar ardından gazeteciler birer bildiri yayınlayarak bu suça ortak olmayacağız demişler. Ee, ve bu suça ortak olmayacağız diyerek çatışmalı sürecin sonuna, sona ermesini ve yeniden müzakerelerin başlamasını istediklerini açıklayan Barış Akademisyenlerinin yanındayız demişler. Türkiye'nin geleceğini yetiştiren akademisyenlerin barış istiyoruz dedikleri için bazı medya kuruluşları ve iktidar tarafından hedef haline getirilmesini insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından tehlikeli bulduklarını da söylemişler. Birçok isim var burada. onlar da yani uzun bir liste. Zane, evet. Yani öbürü zaten 2000'i geçmiş durumda ve hızla çoğalmakta olduğu için Burada sayamayız ama çok, özellikle yurt dışından, uluslararası alemden katılan oldukça önemli pek çok filozof, siyaset bilinci, düşünür de yer alıyordu. Onların da bir kısmına değindik ve son olarak da Noam Chomsky'nin Erdoğan'ın davetini de reddettiğine ilişkin bir haber dün Guardian gazetesinden yayınlandı internet sitesinden görebiliyoruz. Barış İçin Akademisyenler Grubu'nun yayınladığı bildirinin ardından entelektüellerin vatan hainliğiyle suçlandığını ve bildiriye imza atan akademisyenlerden Noam Chomsky'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddettiğini yazıyor haber. Ee, şöyle diyor e, gazete sözde akademisyenler diye Cumhurbaşkanı'nın tanımladığı imzacıları vatan hainliği ve 5. kol faaliyetleriyle şimdi şey man, mankurt bitti artık 5. E, kola geçtik daha yakın tarihe yakın zamana geldik e, Chomsky ve diğer akademisyenleri Güneydoğu'yu ziyaret edip gerçek resmi görmeye devam ettiğini hatırlatıyor ama Guardian'a e, elektronik bir postayla red, daveti reddettiği de kaydediliyordu. Türkiye'ye gitmeye karar verirsem bu onun davetiyle değil daha önce sık sık olduğu gibi aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de bulunduğu cesur muhaliflerin davetiyle olacak diye açıklamış. Ama bu beşinci kol e, suçlaması yeni değil. Daha önce Merkel'in ziyareti sırasında e, onla bir çağrıda bulunan akademisyenler de aynı şekilde Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan evet. tarafından bir beşinci kol suçlaması gelmişti. Hayır, mankurt biraz daha eski tarihe dayanıyor. Kırgız tarihine falan. Evet. Yani Orta Asya Türklerine bu deve derisi, işkencesi, vaziyeti biliyorsun kafasındaki şeyler siliniyor. Saçlar tersine büyüdüğü için beyni etkiliyor. Mangut vaziyeti öyleydi. Şimdi beşinci kol var. Bu beşinci kol ikinci dünya savaşının yanılmıyorsam terminolojisi. Ama bakmak lazım yanılıyor da olabilirim. Bakıyorum bakıyorum. Akşam gazetesine bakıyorum. Akşam gazetesinden Murat Keltikdoğlu geçtiğimiz Ekim ayında bu Merkel konusu geçtiği zaman 5. kol faaliyetleri iddiaları havalarda uçtuğunda yazmış. Nedir bu 5. kol faaliyeti? Fiili, müdahale, fiili müdahaleyle ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla manevi etkiye maruz bırakmak suretiyle müdahale uygun hale getirmeye 5. kol faaliyeti deniyormuş. Esat da böyle bir suçlama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kendisine karşı olan muhalifleri. Ya zaten Judith Butler da net olarak söylemişti. E, bu çok bayat bir şeydir dedi e, filozof. Bu şekilde e, ihanet vatana ihanetle ve beşinci kol gibi şeylerle suçlamak çok e, alıştığımız bilinen bayat bir siyasi taktikten ibarettir dedi. Ama e, ortam olarak gayet sıkıcı, sıkıcı. O yüzden biraz şenlendirmek için ortalığı madem Chomsky gelmiyor. Chomsky'e gönderin muhabirinizi. Yeni Şafak muhabirini mesela. Aynı şekilde yapın röportajınızı. Gelin anlatın. Neden olmasın? Geçtiğimiz zamanlarda bunu gördük. Ortalık bu liman Milkport dedi değil mi? Evet, evet. Yani yapılmaz mı? Yapılar aynı şekilde. Evet. Karizmatik lider demişti. <gülüyor> Erdoğan, Erdoğan için ama demediğini de sonradan üstelik de bunu savundu Yeni Şafak uzun süre. Sonradan da o muhabiri de mülakatı yapanı da işten çıkartmak zorunda kalmıştı evet. galiba. O da savunmuştu filan. Böyle bir durum var. İklim değişikliğinden bahsetmiyorlar değil mi hiçbiri? biri? Kim? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> bu arada göçmen meselesiyle ha, birkaç... Burcu Bulut'tu bu arada röportajı yapan e, gazeteci de. ...Yeni Şafak Gazetesi'nin... ...şimdi ne yapıyor bilmiyorum... ...önce savunduydu çok... ...hatta... ...Yeni Şafak Gazetesi'nin... ...yayın yönetmeni de savunduydu... ...yapılan doğrudur... Chomsky'nin yalan söylediğini ima ediyorlardı... ...ama sonradan geri çektiler... ...Burcu Bulut göreve... ...Burcu Bulut göreve evet... Yani 1128 imza şimdi 2000 oldu. Soruşturma olması da ilginç yani re'sen İstanbul Başsavcılığı re'sen soruşturmaya başlatmış. Ne demek re'sen? Bilmiyorum. Bunu sizin söylemeniz lazım. Osmanlıca dersine geri dönmek istemiyorum ama onu da parantez içinde belirteyim. E, o zaman nasıl öğrenileceksin? Bilmiyorum kısaca. Dersler boşa gitmiş. Re'sen. Re'sen kendiliğinden yani kendi hiçbir yerden talimat almadan spontane olarak Halkın kendi kendine reysen yönetmesi mi? Mesela. Mesela. Halkın reysen yönetilmesi. <gülüyor> Öyle kullanılıyor mu bilmiyorum ama. Yani Hakkari Üniversitesi'nde okutman Ümran Sulavcı imza nedeniyle gözaltına alınmış. <gülüyor> Suç işledin sen barış istedin diye. Sonra düzce e, e, ifade sonrası serbest kalmış. Düzce üniversitesinin soruşturma açtığı doçent Latife Akyüz için de savcılık yakalama kararı çıkartmış. Bu çok yani... Celal Bayar'ın eşinin doktoru olduğu için 27 Mayıs'ta üniversiteden atılan Profesör Naşit Erez'in oğlu Selçuk Erez'de akademisyenin asıl görevi halkı aydınlatmaktır. Düşündüğünü söyleyene sus demek demokrasiyle bağdaşmaz demiş. 55 yıl sonra aynı tablo. 55 yıl ve belli dönem dönem aralıklarla her zaman oluyor bu. Kenan Evren de vatana ihanet ettiler demişti hatırlıyorsun. Bu evet. aydınlar bildirisi imzalandığı zaman bunlara aydın denemez. Bunlar vatan hainidir demişti. Sonra Kenan Evren insanlık suçlarından dolayı mahkum oldu bildiğim kadarıyla ölmeden önce de. Ama yaşlılıktan dolayı şey yapılmadı. Ee, bakalım ne olacak? Bu vatana ihanet meselesi. Akademisyenlerin, mankurtların filan. Sedat Peker'de e soruşturma açılmış onu da söyleyelim. Soruyordunuz neden soruşturma açılmıyor diye. Ben evet. soruyordum. Tamam. Ee, yok ben de soruyordum. Siz sormuyor muydu? Evet. Reysen mi yapılmış? Yok, reysen olduğu söylenmiyor. Yani ben bilmiyorum. Cumhur, Cumhurbaşkanı ya da başbakan eee söylenmişler mi böyle bir suç alenen suça teşvik, tahrik ve halkı kin ve adavete Sevk etmek gibi bir suçlama ya yapmış mıydı? Mi? Öyle mi? Yani bilmiyorum ki. Bence biraz hayal gücü. Kanlarınızla... Oluk oluk kanınızı akıtacağız ya kanlarınızla duş alacağız. Bir muttur yaşamak. Lan. <gülüyor> Neyse. Ya, gülünecek bir durumu yok aslında. Ee, yapılan şikayet nedeniyle savcılık soruşturma başlatmış. Şikayet üzerine. Şikayet vermiş. Hmm. Pekerin evet. açıklamaları nedeniyle Özgürlükçü Hukuklar, Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Döndü Ceren Şimşek, Yunus Yüce ve Halil İbrahim Vargün savcılığa başvurmuş. Soruşturma açılmasını e, talep etmişler. Tehdit, hakaret, iftira, halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya işte. aşağılama halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit e, bulunuyormuş suçlamalar arasında. Şiddete çağrı var deniliyor. Ayşe Öğretmen de ifade verdi biliyorsun. Ayşe Çelik. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş Beyaz Şov'a bağlanıp bölgede yaşananlarla ilgili bir konuşma yaptığı için terör propagandası ya da terör örgütüne üyelik mi ne diyecekler bilmiyorum ama yetkisizlik kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu anlatmış Çelik ifadesinde zaten terör mağduruyum, meşru göstermek gibi bir amacım yoktu terör propagandası yapma kendi isteğim ve irademle yaptığım bir konuşmaydı. PKK'nın yapmış olduğu hiçbir eylemi kesinlikle tasvip etmiyorum. Bunları televizyonda söyleyemedim. Söz konusu eylemler nedeniyle ben de mağdur oldum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum demiş. Terör propagandası yapma amacım da yoktu. Çalışmıyor ol çalışıyor olmasam da mesleğim öğretmenlik demiş. Umarım duymuştur insanlarda. da. Evet ben de umuyorum Aynı şekilde bir de şey... Yani Televizyonlara çıkıp bu kişi zaten öğretmen değilmiş deyip kendi kendini yap, kendi yaptığı işleri savunmaya kalkan insanlardan bahsediyorum ben yalnız. Evet. Feyzoğlu da devlet yıkılırsa hepimiz bu yıkıntının altında kalırız gibi... Çok ferasetli olduğu söylemeyecek bir cümle kurmuş. Bir gün gazetesi bugünkü manşetiyle Feyzoğlu'nu kızdıracak bir harekete de imza atmış. Onu da söylemek gerekiyor. Yapma yahu. Büyüleyici çeşitlilik demiş. Akademisyenlere yönelik baskı ve tehditler hız kesme demiş. Bir tarafın fotoğrafın yani tam sayfa verdikleri fotoğrafın soluna Sedat Peker'i koymuşlar. Sağına da Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu koymuşlar. Şimdi. Sedat Peker kim? Gangster. Evet. Yani daha doğrusu suç örgütü lideri olarak nitelendirilmiş burada. Evet ama gangster de diyebiliriz. Evet. Amerikan jargonuyla. Ee, Buralar bildiği başkanı. Ona da, ona da hukukçu diyebiliriz. Evet. Benziyorlar mı? Türkçe e, jargonuyla. Ya aslında benzemiyorlar da yani ama yani söyleme açısından pek bir çeşitlilik katmışlar. Büyük gazetelerin dediğine göre akademisyenlere yönelik baskı ve tehditlere. Evet, ilginç bir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yere koymak lazım evet, sanki. Evet, ben de şimdi onun önünden. Kim o? Hangisi? Hangi parti? CHP. Ne yapar? CHP mi? Ana muhalefet partisi. Yok canım. Şaka bu, değil mi? Evet, evet CHP ana ya oraya da mesela Haluk Koç'u koyabilirdik. Baba muhalefet partisi. Haluk Koç'un fotoğrafını koyacak yer yok mu? Bir gün gazetesi unutmuş galiba ya da akıllarına gelmemiş. Bilmiyorum. Evet. Bence üçlü olurdu. Saca yağ olarak güzel olurdu Haluk Koç'u da koymaları. Evet. Bu bildiriyi tasvip etmiyoruz demişti değil mi? İşit vurmuş Onlara haberiniz var mı? Nerede? Ee, muhtelif yerlerde. Irak'ta. Irak'ta ve Türkiye'de 200 diye öldürdü. İşte ondan bahsediyorum. Hmm. Ee, bu Sultanahmet'teki saldırının ardından 200 işitlinin 140'ı Irak'ta 60'ı Suriye'de vurulmuş. Dün Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre top atışı yapılmış. Aynı zamanda tank atışı da yapılmış. 200 kadar işitli teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmış. Ardından insansız hava araçlarıyla yapılan gözlemler sonucunda İHA'lar devredeymiş. Halep'in kuzeyine vurulmuş. Bir de Başıka'dan galiba çeşitli saldırılar gerçekleştirmiş işit mevzilerine. Ee, Aktuanda örgüt cani yüzünü gösterdi. Bebek katili örgüte söz söyleyemeyen sözde aydınlar utansınlar demiş. Hmm. Ee, şeyde e, ilginç bir e, haber, ana, ya, haber de diyemeyiz bunlar, Röportaj yayınlandı çok ilginçti. Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında bu faciada 10 Alman vatandaşı hayatını kaybetmişti. Tamamı, onların hikayelerinden kısa notlar var BBC Türkçe'de. Tamamı Berlin'deki Lebenslust turistikten 3 ülkeyi kapsayan ve toplam 10 gün sürecek seyahat paketini satın almışlar. İstanbul, Dubai ve Abu Dhabi. BBC Türkçe'den Hülya Topçu haber yapmış. Bulvar gazetesi Bild'in haberinden Mainzlı Rudolf ve Hiltrud K soyadlarını vermemişler. 61 ve 59 yaşında İstanbul'a bir hafta önce gitmeyi planlamış olduklarını yazıyor. Ancak Mainz'de kutlanan Fastnacht karnavalına katılmak için bir hafta sonrasını ertelemeye karar vermişler. En sevdiği hobi bahçıvanlıkmış Hildegard'ka. Asıl mesleği muhasebecilik. Eşi Rudolf ise Mainz Belediyesi'nde inşaat ustası. 3 yıl önce de erken emekliye ayrılmış. Bir kız çocuğu, bir torun sahibi var. Emekliya ayrıldıktan sonra çok gezdiler, hayatın tadını çıkardılar demiş birisi komşuları. Bir başka turist 63 yaşındaki Karin F eşini kaybeden, yalnız yaşayan iki çocuk sahibi Leipzig'de yaşıyor. Sık sık Facebook sayfasından paylaşıyormuş seyahatlerini de. Paris'te düzenlenen saldırının ardından kurbanlarla dayanışmak için profilinde Fransız bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış. Hı. Tuhaf değil mi? Evet, Hayat tuhaf. garip yani. Karin pe'nin 18 yıllık komşusu Emile Bilde verdiği demeçte Karin emekliliğini dünyayı görmek için fırsat olarak kullandı. Hemen hemen hiç evde değildi. Yaşam dolu, dünyaya açık bir insandı. Bir daha evine dönün, dönmeyecek olmasına inanamıyorum demiş. Brandenburglu 73 yaşındaki emekli Kasap, Rüdiger F. Çok uzun süredir Dubai'deki ünlü Burj Al Arab'da. Otelinde bir gece getirmenin hayalini kuruyormuş. Eşi Marianne ile 71 yaşındaki İstanbul'da kapsayan seyahat paketini satın almış. Her ikisi de yaşamını yitirmiş. Gelinleri de bir gitti. Yaşananlar inanılmaz. Terör şimdi buraya yaşadığımız Falkenze'ye kadar geldi demiş. Çiftin iki oğlu gelinleri ve iki torunu dün bir araya gelmiş. Biri yaşadıkları şoku hala inanamıyoruz diye özetlemiş. Bir başkası da Bat Kreuznacht'tan Gernot May. Bu kadar çok gezen başka bir insanla tanışmamıştım. Daha 73 yaşındaydı. Gençti demişim. Bir arkadaşı, çalışma arkadaşı, emlakçıymış. Biri de Hessen eyaletinden 67 yaşında Rüdiger B havai fişek firması sahibiymiş. Devamlı seyahat ediyorlardı. Böyle işte en tuhafı ama bu şey herhalde değil mi? Paris saldırısının arkasından evet. profilinde Fransız bayrağı olan trajik olan gerçekten o Karin F'nin hikayesi. İşte bu kadar. Açık gaste. Seyyare... Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba Günaydın Sesin Hanım. Sizin. <gülüyor> sizin. Sadece sizin. Peki. Hanım olmayacağım. Için. E, ülkemizin durumunda yeni irtifa kayıpları e, artık haberleri bazen okuduğumda dün mesela olduğu bir, birkaç gün birazcık daha gündeme uzak kaldım diyelim e, ve e, haberleri okuduğumda artık gerçekten inanmakta bun, bunlar doğru mu ol, oluyor mu bu e, Algılayabilmekte güçlük çekiyorum Gerçek yani üstü olandım evet, Gerçek üstü gibi, <gülüyor> Şaşırmayandım bir anlamda Maalesef artık Ben şaşırmanın ötesinde Gerçekten de beşetle artık Bu kadar da olamaz Noktasında Takılıp kaldım yani de Bakalım ne olacak bundan sonra Yeni dip noktamız olabilecek mi Bütün bu akademisyenler Konusu daha sonra özellikle. Şeyler de, görüntüler de aslında benzeri bir şekilde inanması son derece güç. Yani bugün Cumhuriyet Gazetesi iki fotoğrafı yan yana koymuş. Doğan Haber Ajansı'ndan ve Ajans France Pressten Biri Çınar'daki dehşeti biri de Sur'dan kalan yani hakikaten onlar da tamamen sürreel görüntüler yani ne bir bina binaya binanın binalığı kalmış ne de sokağın sokaklığı artık. Şimdi dinleyicilerimizden zaten bir süredir korkunç görüntüler izliyoruz. Siviller öldürülüyor, bebekler başlayıp çocuklar zaten artık günde neredeyse bir çocuğun en az öldüğü bir ortamdaydık şimdi burada mı akademisyenler e, konusuna şaşıyorsun veyahut hatta burada mı dehşete düşüyorsun diye insanlar düşünmesinler. Baştan beri hep benim söylediğim yazdan beri bu çatışma ortamı olunca bir kere ortaya çıkınca artık e, ok yaydan çıktığı noktasında olacağımız ve e, Türkiye'nin her bakımdan insan hakları alanında her bakımdan e, sıkıntı Giderek artam içinde çekeceğiydi. E, ve maalesef de öyle oluyor. Ama artık e, insan kendi öngördüğüne bile bazen inanmak istemiyor. Veyahut da gerçekleştikçe bunlar e, artık bunlar bu, bu kadar da mı oluyor duygusu belki bana o yüzden e, bu kadar çok geliyor. İşte haftalardır zaten hep Kürt meselesiyle ilgili yazıyorum. Ve bunun da e, en büyük sebeplerinden bir tanesi. Tabii ki vicdani olarak duyduğum sorumluluk, yaşadığım mutsuzluk, bütün bu ülkenin düştüğü hale, bu insanların düştüğü hale, düşürüldüğü hale olan bunu mesele etmek tabii. Ama bunun yanında eğer bir çıkış noktası olacaksa Türkiye'nin ancak bu çatışma ortamı reddilerek olabilir. Ve şimdi olan da akademisyenlere yönelik işte 1128 akademisyene ki aralarında ben yokum ben e, imzalamadım bildiriyi çünkü bir görmedim hiç. E, belki gündemden dediğim gibi bugünlerde kendi işlerime dalmıştım vesaire belki o yüzden kaçırdım e, belki bana gelmedi gerçekten e, bu, bu ara e, bildiriden benim ancak yayınlandıktan sonra haberim olabildi bu araki meşguliyet döneminde. E, fakat benim de imzam olabilirdi. Gayet rahat olabilirdi. Çünkü e, önünüze gelen birçok metini e, her kelimesine, her satırına, her şeyine katıldığınız için vesaire değil ki gayet de barışçı metinden bahsediyoruz zaten. E, çoğu zaman ana fikrine destek verdiğiniz için. Yani birçok insan orada 1128 o kadar farklı isim var ki e, Şimdi 2000'e çıkmış. 2000'in üzerine çıkmış yani olduğu belirtiliyor. Artıyor. Dert sadece orada barış temasının işleniyor olması. Bunun herhangi başka bir inisiyatifle başlansa vesaire olsa şu olsa bu olsa gene aynı şekilde insanla imza koymak isteyecekler. Çünkü ses vermek istiyorlar. Ben mesela imza eylemlerine genel olarak inanmıyorum ve çok fazla katılmak istemiyorum. Sebebi de imzanın ötesinde artık bir noktada oluyor olmamız lazım. Yani Türkiye'de imza eylemlerinin çok fazla bir şey getirebildiğini ee, görmüyorum. Ve şu an noktada da aslında yapılanın ee, bu akademisyenlerin hayatını karartmak üzerinden çünkü işlerini kaybedenler e, şimdiden e, bir anette bu listeleri e, haberleri takip edebilirsiniz çok e, detaylı vaziyette var ki hangi üniversitede kiminin ne olduğu e, birçok üniversitede soruşturma açılması e, onun dışında işte zaten Kocaeli Üniversitesi'nde 21 akademisyene gözaltı e, diye mesela e, haber var. Evet. Düzcede de aynı şekilde hem işini kaybeden akademisyene bir de yakalama kararı çıkmıştı. Bunlar çok o, o camiayı, akademik camiayı iyi bildiğim için de ne kadar e, yıpratıcı bir şey olduğunu bunun zaten tahmin edebiliyorum. Çünkü çoğu zaman zaten üniversitelerde e, bir şekilde tepki veren veyahut da güncel e, gelişmelerle ilgilenenler biraz ayrı kotu gibi kalıyorlar zaten. Ve onun dışında kaynak olarak zaten e, Türkiye'de çok fazla akademik araştırma yapmak için çeşitliliğiniz yok. Ya TÜBİTAK'tan e, destek istemek zorundasınız. Yani devlet kaynaklı destek olmak zorunda. Veyahut zaten çok az gerçekten e, başka mecra var. Üniversitenin kendi kaynaklarından ne kadar kullanabilirseniz tabii. Orada da büyük bir rekabet ve siyaset dönüyor. Tabii, e, bunu da unutmamak lazım. E, eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız ee, siyaseten de illa çok fazla sivri bir de olmanıza gerek yok. Ee, fakat böyle bir konuda tepki verdiğinizde işte karşılığı bu oluyorsa çok yalnızlaşıyorsunuz demektir. Ve e, tabii ki akademisyenlerin ürkütülmesi e, onların e, geri, geri plana e, bir anlamda çekilmeleri için e, böyle bir baskı yapılması üzerinden aslında bütün topluma yapılmış oluyor. Herhangi bir şekilde e, barış e, konusunu veya barış isteğini dile getirmek bir suç haline geliyor başlı başına. Ee, Ayşe öğretmen vakasında da keza geçen haftaki e, o kabus e, vakada da aynı şey oldu. E, çok basit bir şekilde çok yalın bir şekilde hiç öyle ideolojik vesaire ya da hiçbir şeye girmeden e, konuya girmeden sadece barış e, yani çocuklar ölüyor bildiğiniz gibi değil ve bu iş iyiye gitmiyor demek bir suç haline geliyor. Zaten sinmeye çok meğer bir toplumumuz olduğu için bunun etkisi büyük olacaktır bir. İkincisi e, bence e, bir o, Çorum'dan bir okuyucumun da bana e, söylediği gibi ben de bir süredir şunu düşünüyorum. Başkanlık sistemi için bir e, altyapı oluşturulacaksa bu benim e, kendi düşüncem. Türkiye sağı ve Türkiye solu gibi bir ayrıma gidilmesi ve iki partili bir sisteme doğru ilerlenmesi çabası Söz konusu olacak bildiğimiz parti sisteminin de sonu aslında başkanlık sistemi ister istemez onun için AKP'nin sağ bu, oylara, bu bir ufacık parantez evet. soru sorayım bu sağ ve sol partiler ayrımı sırasında Cumhuriyet Halk Hah, Partisi şey hangi safta kalacak? AKP sağ oyları alacak da Cumhuriyet Halk Partisi <gülüyor> sol oyları alabilecek mi? Türkiye'de sağın büyük bir <gülüyor> egemenliği olduğu kesin. Sol bu, bu noktada zaten e, ayrımı bence şeyden yapıldığı için ger gerçekten bir sol ayrım. Diyebilir miyiz? O tabii çok, çok tartışmalı olur, olur ama e, kendini belki sol olarak tanımlamayacak ve sol olarak tanımlayıp da sola çok uymayacak kesimlerde de e, bence bu e, savaş meselesi üzerinden e, barış talebi ve savaş talebi e, diye ayrılanlar üzerinden bir e, ayrım olacak. Bu çok uzun soru. Oluyordu zaten. Ee, bunun ben tutacağını da söylemiyorum. Ama böyle bir çaba var. Ee, sağın giderek çünkü sağın her e, tipinin e, tabii özellikle milliyetçi sağın MHP'nin e, işte Çorum'daki okuyucumun da bana bahsediyorum vurguladığı anım kendi gözlemlerine de katarak belirttiği gibi tabanda büyük bir, bir hareketlenme var. Yani bunu herkes çevresinde gözlemliyordur herhalde zaten. Biraz MHP ile ilgilenenler, birazcık işte o klasik sağla ilgilenenler terör konusu üzerinden bu terör kaygıları korkuları üzerinden ciddi bir AKP'ye desteğin kaydığı, bunun bilinçli bir destek olmasına da gerek yok. İlla AKP'yi destekliyoruz diye bir şey de olması söz konusu değil. Ama AKP'nin şu an uyguladığı politikalara destek, daha da sert, daha da ez, daha da bitir, kökünü kazıyacağız vesaire üzerinden ee, tamamen aslında bir Kürt düşmanlığına da meyleden, böyle de olduğu söylenmiyor tabii ama son kerte de bazı canlar diğerlerinden daha kıymetlidir gibi de bir yaklaşım olduğu kesin. Ee, dolayısıyla e, burada bu kümelenme giderek AKP'nin e, başkanlık sistemi için yanına çekmek isteyeceği sağ oyları e, Üzerine gittiği bir siyasi ortam yaratıyor ve bütün bu aydınlar konusu meselesinin çünkü de var bunun öncesinde ee, tek başına bir olay değil bu evet. üniversitelere yönelik e, sene başından beri ve işte geçen e, senenin sonundan beri ciddi bir odaklanma var. Bir olayla gelmiyor sürekli işte onun dışında herkes sapını belirlesin gibi Erdoğan'ın konuşmalarında bu özellikle üniversiteleri, akademik çevrelere, aydın kesimlere, aydın olarak nitelenenlere daha doğrusu bir baskı var. Bir tanesi sebeplerinden işte bu sağ-sol ayrışması olabilir ve başkanlık için desteğin artırılması olabilir. Çünkü başkanlığa destek şu an AKP tabanında bile araştırmalara göre düşüp çıkıyor. Dolayısıyla çantada kekik değil herhangi bir şekilde referanduma gidildiğinde onay çıkması. Ee, meclis içinde konuyu halledebilmek için AKP'nin bakış açısıyla meclis ne hangi meclis sayısı yok? <gülüyor> evet hangi meclis hangi hani, hani, meclis değil mi? Evet he. var mı? Hani, hangi, şu i̇stiklal şu maaşı okutalım ya. size sabaha kadar diye tartışmaların döndüğü meclis sabah erkenden <gülüyor> sabah he. erkenden pardon evet. e, yani evet. meclisi de e, bence e, hem e, bazı partilerin hem de ee, belki de parlamentonun da sağına sarımsak soluna da soğan asarak <gülüyor> bu meseleyi çözebiliriz. Birkaç Herkes şey. kendi yerini bu şekilde belirleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi dönecekti mi ama kendi etrafında evet. böyle. <gülüyor> Ağzından kan damlayan e, Drakulaların olduğu bir ortam var hakikaten de. E, bu arada şey aşağıdır. dedi, ilginç bir şey vardı BBC Türkçe'de sokağa çıkma yasakları konusunda... E, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bazı mahallelerinde artık bir ayı çoktan geçmiş 40 küsür günde sokağa çıkma yasakları konusunda AKP seçmeni ne düşünüyor diye ilginç bir şey vardı bilmiyorum gördün mü? Hayır görmedim. Ee, ne en en çok, çok hükümet ne yaparsa güzel yapar demişler. Zaten bir şey olma hükümet haksız yere iş yapmaz demişler genellikle kahvede oturanlarla konuşmuşlar. Güvenliği olmayan yerde din iman da olmaz demişler. Ee, polise de vur emri e, verilmesini talep etmişler genel anlamda. Yetmiyor mı? yani. <gülüyor> Yetmemiş evet. Bu yani, emri yok şu an çünkü değil mi polisin zavallı orada hiç kimse ölmüyor aslında. E, veyahut da ölenlerin hepsi zaten terörist Bu da çok rahatlatıcı bir Şöyle bitiyor zaten Son konuşanla yapılmış e, Hacı Erbaş galiba Konuşan kahveden ayrılırken kapıda Karşılaştıkları Hacı Erbaş e, Ve şey demiş Bunlara bu kadar yüz verdiğimiz için Sen ben suçluyuz aslında demiş Evet <gülüyor> Böyle bir öz eleştiri gelmiş. Evet ee, öz eleştiri. Yani her halükarda e, herhangi bir e, barış sürecine dönülmesi çünkü müzakerelerin de bilindiği gibi e, artık e, adı orada mesela o bildiride müzakere lafı geçtiği için büyük ihtimalle e, barış e, bildirisinin bu kadar hedef olması e, ve daha geniş kesimlerden aslında destek buluyor olması lazım. Yani e, AKP'nin yanında yer almayanların en azından bakıp da yani burada işte buna destek olabiliriz. Çünkü burada bir haksızlık yapılıyor diyebilmesi lazım ama denmemesinin bahanelerinden biri bence müzakere lafının geçiyor olması ve müzakerelerin Türkiye'de bundan sonra kabul ettirilebilmesi tekrar topluma çok zor. O yüzden kalıcı bir savaş ortamının geldiğini maalesef ben görüyorum bunun giderek e, ma ma maalesef kanıksanan ve alışılan bir şey olacağını herkesim için e, düşünüyorum. E, Keza zaten yani Sultan e, Sultanahmet'teki saldırı yani farklı par bir şiddet olayı olarak çok fazla etki yarattı mı? Daha önceki saldırılar kadar bir şok yarattı mı? Bir benim açımdan yani... yarattı. E, şu açıdan evet. yarattı. Çünkü failler hemen kim olduğu, faillerin kim olduğu bulundu. İsimleri hemen açıklandı. Ve nasıl olduğu olayın gayet net bir şekilde detaylarla bildirildi. Ama Ankara saldırısına baktığınız zaman Ankara saldırısındaki ikinci saldırganın kim olduğunu bilgisi bu Sultanahmet saldırısından birkaç hafta önce açıklanmıştı. Yani aylar ön, ay, bu saldırıdan aylar sonra açıklanmıştı. Oldukça hızlı işleyen bir süreç oldu. Yalnız bu konuda <gülüyor> bir ufak itirazda bulunacağım izin verirsen Can. En azından Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Meizier seninle aynı fikirde değil o Sultanahmet'teki saldırının failinin kimliğinin henüz belirlenmediğini ifade ediyor. Nasıl? Evet. Aynen öyle. Türkiye'deki güvenlik birimlerinin saldırının kimlik kartı, kimliğini kimlik kartı üzerinden tespit ettiğine dikkat çekmiş. Bu kişinin kimliği var. Kimliği var olan bir kimlik bölgesi, belgesi üzerinden tespit edildi. Ancak bu kimliğin o adama ait olup olmadığı noktası henüz açıklığa kavuşmadı diye canı can tohum biri mahvediyor. Hayal kırıklığına uğramayım. Ben de şimdi sizin ikinizin ortasını bulayım. Şöyle diyeyim e, maalesef ölenlerdir e, Türkiye vatandaşı olmadığı için herhalde e, böyle bir ivedilikle e, kimin yaptığıyla ilgili e, hemen ortaya bir şeyler atılıyor. E, bir şeyler açıklanmaya çalışılıyor. Türkiye'deki e, güvenlik bürokrasisi tarafından. Çünkü sonuçta Almanya'nın şu veya bu şekilde e, konuyu e, ele alacağı e, peşini bırakmayacağı biliniyor. Onun için bir ciddiyetle herhalde yaklaşılıyor Görüntüsü verilmeye çalışılıyor bence Ama ciddiyetle Gene de yaklaşılamadığı ortada Belli ki Almanya'da da Sorgulanacağı Almanya. için Kamuoyunda da sorgulanacağı için Alman bakanı da yaklaşımı Bundan kaynaklanıyor Bakın tamam da burası da var işin e, Bir şey söyleyebilir miyim? Bir, e, dikkat çekmeye çalışıyorlar şimdi. Bir şey söyleyebilir miyim? Neden Almanya'ya bu şekilde yaklaşılmaya gereksinim duyuyorsun ki yani sonuçta geçtiğimiz aylara baktığımız zaman Star Gazetesinden bildiğimiz kadarıyla Merkel'in geldiği sıralarda verilen haberlerde Almanya çeşitli casusluk ve misyonerlik faaliyetlerini yürütüyordu Güneydoğu Anadolu bölgemizde. Neden Almanya'ya bu şekilde bir sıcak ya da daha doğrusu olması gereken bir şekilde yaklaşsın ki şu andaki soruşturmayı yapan yetkililer Peki e, Almanya'nın e, ve diğer bütün bu batı ülkeleriyle biliyorsun e, şeyimiz var bir tür böyle çift ruhlu ilişkimiz var. Şimdi evet. mesela e, Amerika ile de Amerika sürekli Türkiye'nin kuyusunu kazıyor değil mi? Evet her zaman. bugün bütün e, bu, e, basına baktığımızda işte Türkiye mükemmel vurdu e, Amerika'nın açıklama geldi gibi e, işte, haberler görüyoruz bir yandan da böyle bir müthiş bir desteğe adeta kompleksi bir şekilde aynı zamanda da işbirliği bakın işte bizim aramızda iyi hallerine düşkünlük var aslında bunlar tamamen popülist siyasetin ben hep gene dün oraya bağlıyorum popülist siyasetin klasik özellikleri. Ee, Komple teorilerle işte bizim kuyulumuzu onlar kazıyor bunlar kazıyor işte zaten mesela başbakan Davutoğlu'nun da açıklaması tamamen e, bir müteahhitli firması sanki gibi çalışıyormuş da böyle. evet öyle dedi ee, Taşa, arkasında <gülüyor> başka güçler var diyor Evet, e, onu işte subcontractor olarak ben açıklamanın İngilizcesini görmüştüm olarak çeviriyorlar. Bir takım işte şeyler böyle e, taşeron firma vesaire olarak çalışıyor burada. İşte yani tamamen Türkiye'deki aslında iş ortamının, bütün bu rant ortamı, müteahhitlik ortamının jargonuyla e, güvenlik konusuna yaklaşarak e, taşeron firma olarak işin çalıştığı asıl e, yatırımı yapan müteahhitlik firmasının başka bir ülke olduğu e, ile ilgili e, böyle bir e, iddia ortaya atıyor e, başbakan. Bütün bu komplo teorileri bir anda işte e, tam da isim vermeden bazen de isim de vererek bazı ülkeleri suçlayabilir. Batı ülkelerini vesaire. Fakat bir yandan da işte o uluslararası gerçeklerde uluslararası ilişkileri idare edilmesi için bu güçlerin fena halde e, desteğine ihtiyacı var Türkiye'nin. E, Merkel'in mesela Türkiye'ye tam seçimlerden önce geliyor olmasının büyük bir psikolojik etki yarattığı, büyük bir aynı zamanda AKP'ye moral e, desteği olduğu da kesin. Kesin evet. Çok önemli Ondan, ondan dolayı bütün bu işte ikizcikli böyle çift e, ruhlu tavırlar popülist siyasetin klasik karakterini oluşturuyor. Yani Rusya ile bu evet. diplomatik kriz çıktığı zaman Avrupa ile beraber Avrupa ile bu göçmenlerle alakalı anlaşmanın imzalanması ve vizesiz geçiş hakkıyla alakalı konuların tekrardan tartışılması da belki önemli olabilir. Biz ee, geçiş tabii ki Türkiye'deki e, zavallı bizlere e, yurt dışına gitmek için e, binlerce belgeyi toplayıp e, adeta bir <gülüyor> Böyle bariyeri aşıyor olması gereken bizlere bir parmak bal. Türkiye'nin artık daha, çok daha özgür olabileceği bu anlamda vize konularından azat olabileceğiyle ilgili bir hayal pazarlanıyor. Tabii ki böyle olmayacak. Çünkü bugünlerde Avrupa Birliği'ne herhangi bir şekilde vize almaya çalışanların ee, veya da işte bürokratik işlemlerini yaptırmaya çalışanların çok iyi bildiği gibi işler daha da güçleşmiş vaziyette. Ee, onun dışında Türkiye, Avrupa Birliği zaten Ukrayna' dahil olmak üzere, ee, çevresindeki birçok ülkeyle e, viza konusunda bir sorun yaşamıyor yani e, ya işte e, bir, bir şekilde e, o e, serbest do dolaşım anlaşması e, yapılmış durumda e, engeller kaldırılmış durumda veya kaldırılmak üzere Türkiye bir istisna oluşturuyor hı hı. burada. Türkiye biz zaten yıllardır ve bence artan biçimde tam tersi zannedildiğinin artan biçimde mahkumları yüzlü sınırlarım. hiçbir yere gitmesi Türkiye vatandaşlarının pek kolay değil giderek zorlaşıyor çünkü güvenlik riski olan bir ülke olarak görülüyor. Bunun için çok kısıtlı işte birkaç günlüğüne vesaireydi. Şuydu buydu o tatil ve para için, para harcamak için gitmenin ötesinde özellikle gençlerin gidiyor olabilmesi artık Hayal boyutuna gelmeye başladı. İmtiyaz tanınacak şeyler olamaz mı? Meslek grupları. Mesela radyocuları bir imtiyaz tanıyamazlar mı? Medya mensuplarına ya da sivil toplum çalışanlarına. Ya, da, ya da bazı radyocuları. Bazı radyocuları Özellikle mesela. Ben, benim işim, ben, ben bu konuda herhangi bir problemim yok. Benim en son aldığım vize e, Eylül ayının 26'sına kadar devam ediyor. Ekim ayından sonra da zaten vizesiz geçiş başlayacağı söyleniyordu. Sadece dört gün vizesiz kalacağım, Avrupası kalacağım. Geri kalanında siz düşünün. Evet. İnceyiz, emin i̇şte ol. Düzensel sesleriz e, de şimdi duymak Olur, ne kadar. E, önümüzdeki dönemde çok içine kapanacağı bir zaman olacağını düşünüyorum. Çünkü nereden çıkarıyorsunuz e, İs İsviçre'de işçide şeye, evet. şeye katılmış. Para istiyormuş. Göçmenlerin Danimarka doğrudan Evet. Şimdi İsviçre'de bana İsviçre Evet çok güzel olmuş. Bin İsviçre frangı filan böyle bir şeyler Ama konuşmuyor. biz e, şey emin değiliz yani yapmazlar o kadar da. Düğme ve cüzdan işine girmezler 1940'lardaki gibi. Diye düşünüyoruz. Ee, peki ben bir de şeyi soracağım. Ee, süre bitmeden. Ee, şeye ne diyorsun peki? Sizin e, Sultanahmet'teki saldırının ardından 8 büyük açılar 8 büyük açıler konuşan başbakan 48 saat içinde 200'e yakın şilinin öldürüldüğü Daha doğrusu etkisiz hale getirildiğini söylemiş öldürmekle aynı terim ama Peki bunun daha önce biliyorlar idiyse niye Sultan Ahmet saldırısını beklemişler ne bir, tabii bir de e, Türkiye'nin işte dediğim gibi yani Amerika tarafından ışıda e karşı mücadele tarafından mükemmel atışlar yapıldığı yapılıyor gibi tebrik edilmesi haberleri de var biraz önce bahsettiğim gibi. E, buralarda büyük bir e, gene bir, bir, bir, bir taraflara mesaj verilmeye çalışıyor. İç kamuoyu veya dış komoyu Büyük ihtimalle büyük elçiler e, izleyici kitlesi, dinleyici kitlesi olduğuna göre onların üzerinden dış ee, mihraklara <gülüyor> mesaj gidiyor. Çünkü e, dış mihraklar da Avrupa Birliği, Amerika'da Türkiye'deki durumdan tabii ki huzursuz. Avrupa Birliği idare edeceğini zannetti. Bir şekilde e, para vererek e, Türkiye'ye e, müzakereleri canlandırıyor e, görüntüsünü yaratarak vesaire. Fakat işler öyle olmadı. Giderek e, Türkiye'den giden kaçan ee, Suriyeli sayısı, mülteci sayısı artıyor. Ee, düşeceği, düşmesi bir yana. Bu bir ciddiyet burada görülemediği için e, ve giderek e, mülteci krizi Avrupa için büyük bir iç sorun, büyük bir iç mesele hale dönüştüğü için ee, şimdi e, o tarafa gene sıkı tutmak ve bakın biz aslında e, sizin tarafınızdayız. Sizin için mücadele ediyoruz. Görüntüsünü, imajını yaymak. Her şey imaj. İşte gene popülist politikaya bağlıyım. Popülist politikada imaj her şeydir. O algılarla oynayabiliyorsanız e, önemli olan, e, beklenen, e, yapılması asıl gereken politika budur. E, bu da işte mesela gerçekten işte meclis e, var mı diyorsunuz, e, meclis olmayacaktır çünkü siyaseti felç ediyor. Her şey laf üzerine, her şey görüntü ve imaj üzerine olduğu için arka planda politika diye bir şey yok. Politika dediğiniz sizin e, egemen partinin işini götürüyor olması. Girişi laf zaten. Lafla kurtarılıyor. Lafı ee, güzel deriz biz eskiler. Evet, evet. Aynen öyle. Anti politika bir tür. Öyle diyelim çünkü bir diyalog yok bir şey yok vesaire yani bir gerçekten Türkiye'nin asıl sorunlarını tartışabiliyor muyuz? Sürekli yeni sorun üretildiği için asıl problemler zaten hiç tartışılmıyor. Eğitim'e dair işte Türkiye'nin genel yerinde sayı olmasına dair vesaire ittifa kaybediyor olmasına birçok konuda dair bunları konuş konuşamıyoruz. Çünkü devamlı yeni sorun alanları işte yaratılıyor. Sultanahmet'te patlama oluyor. Biraz işte Pakistanlı bir arkadaşımın söylediği bir şey vardı. Yüzlerce kişi ölmüyorsa artık patlamalar bizim ülkemizde haber olmuyor. Veyahut da o kadar çok insanları ilgilendirmiyor. Biz de o noktaya gidiyoruz. Evet. Sultanahmet'te işte bir 10 kişi ölünce neredeyse bu o kadar büyük bir olay sayılmamaya başlıyor. evet yani bu sözü, Bir bomba patladı gibi oluyor. Sözünü ettiğin ikili karakterden kalkarak bizde bir bayağı tarihi bir okuma yapmıştık. Anomi durumunu Emil Dürkaym'ın sosyo sosyolojinin kurucularından sayılan ta 1800 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında yazdığı bazı yazı ve kitaplardan çıkarak tam da bu ikili karakter dolayısıyla anomi haline geldiği ve bireylerin toplumla bağlarının kopma noktasına giderek bu hale girince de çatışmanın artık yaygın hale geldiğini gösteren ilginç analizleri vardı. Biz de biraz kıyaslama yaptık. Ama son olarak da ben magazin bölümünü kaldırdık. Epey bir süredir pek magazin yapacak halimiz yok ama bugün bir gün gazetesinde ilginç bir haber var. İzmir'de şiir dinletisi varmış şair Şükrü Erbaş'ın eğitimsel temsilciliğinin Sağlık Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlemeyi planladı. Sonunda yerler bulunamamış, hepsi iptal edilmiş. Ama sonunda bir Koru otelde alınmış etkinlik biraz da. Fakat orada emniyetten de ancak oturarak şiir okuması, aksi takdirde polisten müdahale edeceği, edileceği açıklaması gelmiş. Bu da doğrusu. Enteresan bir magazinel haber olarak geçiyor. Çok ufak haberde ben verim çıkışı yapacağız biraz sonra da sporları konuştuktan sonra Cem, Cem Bey'le. Ama şöyle bir durumda söz konusu. Bugün vermiştik biraz haberini. Barış Çin Akademisyenler bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi'nde görevli 21 akademisyenin 12'si gözaltına alınmış bu sabah saatlerinde. 9 evet. akademisyen içinde gözaltı kararı bulunuyormuş. Davutoğlu da yökü toplayacakmış. Bu konuyla alakalı bilgiler de var. BBC Türkçe'de. Bakalım gelişmeleri de önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edeceğiz biz de. Tabii kan duşu almak isteyen bir, bir Türk şahsiyetimiz var. Son zamanların en popüler simalarından giderek sosyal medyada ve ötesinde popülerleşen bir figür. Bu Popülizm bu örneği işte dünyada bile yok yani bu anlamda. Gerçekten de Meksika'da falan bazı işte şeylerin uyuşturucu baronlarının tacirlerinin popülerleştiğini görüyoruz Ama Türkiye işte popülizme değişik bir figür karakter de armağan etti Sedat Peker gibi En son işte konuştuğumda Tahir Elçi ardından öldürülmüştü Hatırladığınız gibi Ve Tahir Elçi suç duyurusunda bulunmuştu Sedat Peker'le ilgili O meşhur Rize ile ilgili evet. Bakalım Şimdi ne olacak Gidelim. Evet. Ve içimizi daha bir açarak Programı böylece kapatalım Çok kapatalım. teşekkürler sizin Görüşmek üzere, görüşmek görüşmek görüşmek üzere. üzere. Seyyare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 Jim Çetinle Spor Merhabalar Cem. Günaydın. Merhabalar Mayday. Günaydın sevgili Can. Günaydın Cem Bey. Merhaba. Haydi. Merhaba. Bir sürü haber var mı? Ben özellikle bir şey sormak istiyorum. Bu e, atletizmin vekili ortaya çıktı diye Eurosport Türkiye'den ilginç bir haber var. E, dopingin örtbas edilmesi konusunda işbirliği 2009'dan beri devam ediyormuş. Associated Press ortaya çıkartmış belgeler baya durumun vahameti felaket yani. Pozitif doping streslerini örtbas ettiği ve doping kullanan sporculara şantaj uyguladığı Rusya gün yüzüne çıkan Rusya Atletizm Federasyonu etkili 6 senedir temas halindelermiş. Yani inanılmaz bir şey. Evet. Ee, daha önceki programlarda da konuşmuştuk. konuşmuştuk yani. Soğuk savaş devam ediyor demiştik. Yani Futbolda e, futbol, FIFA ile yaşanan sorun buna paralel olarak Rusya Sırp Federasyonu'ndaki bu e, doping cezalıtı e, iki federasyon arası, iki uluslararası federasyon arasında devam ettiğine vurgu yapmıştık zaten e, bu haft geçer hafta içine yanılmıyorsam e, eski başkanı diğ paundu e, raporu da elbette yani, açıklanacak şekilde açıklandı ya da, açıklandı. E, ya da e, belli bu rezillikler e, futbolu gölgede bırakır. <gülüyor> evet. Ya yani vada'nın ikinci raporunda da Diak Putin ve Aslı hakkında da iddialar varmış evet. yani Aslı Çakır evet. Alp Tekin hakkında da çok acayip yani. Aslı olan süreçte e, yanılmıyorsam iki ya da üç hafta önce e, Fransızların günlük spor sitesiyle tam sayfa e, bir haber yapmıştı ve. Nasıl e, Aslı'nın e, şantaj amaçlı kaldığını anlatıyordu haberde. İşte yani biz sizin işte e, verileriniz, e, şüpheli çıktı. Yani bunun karşılığında e, şu kadar para verirseniz Yaklaşık. Tarz açıklamayız diye ha. Şey. Evet. Yani biz bunun üstüne ört bahsedebiliriz edebiliriz diye. Hatta İstanbul'a da e, Atletiz Federasyonu, Sırası Federasyon üst düzey yetkilileri gelip gidiyor. Yani birden fazla iki üç defa. Aslı'yla, antrenörüyle, kulübü yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. Ama en sonunda onlar boyun eğmiyorlar bu şantası. Yani ne yaparsanız yapın diyorlar. Yani bizi de ilgilendiriyor Bir bu süreç. Ama yani akıl bilemiyor insan değil mi bu özelliklere? Evet yani Oğuz Atay'ı da anmadan geçemeyeyim. Bat dünya, bat mısra tam bugünler için yazılmış gibi bir cümle yani. Görmek kolay ki ama yani e, fut, dikkat ederseniz e, bir iki hafta önce yapılanmış söylemişti yani futbolda e, FIFA'da bir skandal patlak verişte geçen için hafta içinde dikkat bir eden görevden aldılar yani. Ha, genel, genel sekreter, sekreter. Falkey görevden aldılar değil mi? Evet, evet, evet. aynen Ama tam o sırada da, e, yüzünden dik e, Pound'un açıklamaları geldi. Yani <gülüyor> <gülüyor> bunlar bir tesadüf değil. İşte bir soğuk savaş var yani. sponsor e, lobisinde bir tarafta Amerikalüksü ve iki tarafta Avrupa'lıksü ee, karşılıklı kartlarını çekiyorlar karşı resleşiyorlar. Hepsinin elinde e, dişi, pislik var diyelim ama tabii e, bundan en fazla zarar gören de e, spor. Evet. Peki bu Jerome Welkin'in Welkin nasıl okunduğunu da tam bilmiyorum evet. adını. Evet. Evet. E, i̇kinci e, Zepplatter'den sonra FIFA'nın en güçlü ikinci ismi olarak görüyorum. Şimdi orası da dağıldı yani. Zaten fadılmadan, yani evet. fadılmadan e, e, bakalım nereye kadar ucu e, uçuşun e, uzayacak. Tabii e, bu süreç böyle devam etti müddetçe e, önemli isimlerin e, başının fazlasıyla ağrılığını ve ağrıcığını görüyoruz. Yani ben bekliyorum bu iş bekken Bay oyunda da başını ağrıtacak, e, İspanyol Spol adamının başını ağratabilir dildik yani isimler popüler isimler ama öteki tarafta da e, Avrupa lobisi de e, Sebastian Kohn'un e, başına e, e, yiyecek, <gülüyor> e, yiyecek gibi gözüküyor. Sebastian Kohn'un şöyle bir zamandaşı zaman İngiltere muhafazakar medya da pek Sebastian Kohn'dan haz almıyor onun politik e, siyaset yaptığı dönemlerdeki tutumundan dolayı e, yani e, şeye benzedi bu e, dizil benzedi. Her hafta e, bir şey biliyoruz Karşılıklı atışmalar. Ama şey tipi bir romantik komedi değil de daha çok böyle bir mafya dizisi gibi <gülüyor> görünüyor. Tabii tabii. Para. Yani para işte doping King'in üstünü örte. Yani ben istemez, istemez. Şunu da düşünmeye başladım. Yani hatırlarsınız belki siz de hatırlarsınız. Yani geçmişte bir ara işte Amerikalı sporcuların da doping yaptığı yaptı ama. E, parayı veren Amerikan televizyonları olduğu için işte Uluslararası Örpiyat Komitesi'nin yani bu Amerikalı atletlerin doping kolayının üstünü örttüğü şekilde e, söylemler de vardı. Tabi ister istemez insan e, acaba bunlar da doğru mu acaba onlar da dopingli miydi e, ve para onların üstünü örttü. Miami yaradı gibi soru işaretlediği sanatına e, takılıyor. Hiç haksız da sayılmaz böyle düşünenler. Çünkü işte Lance Armstrong'un geçenlerde de bir, birkaç ay önce filmini de seyretme fırsatım oldu? Hı -hı. E, i̇nanılmaz bir hikaye yani. Nasıl şantaj, Hı -hı. rüşvet vesaireyle bu doping olayın tarihin gelmiş geçmiş en büyük bisikletçilerinden biri sayılan adamı. Bütün rekorları. Nasıl... Haraca kestiğini ve bunun da Amerika'daki yöneticilerin de bunların üstünü kapattıkları net olarak görünüyordu o filmde, belgesel filmdi yani. Aynen öyle, aynı öyle. Bir de geçenlerde bu konu üniversitedeki dersimde açılmışken 1988 Seul Olimpiyatlarına gönderme yaptım hatırlarsanız 100 metre finalini ben Johnson kazanmıştı Kanada atlet. Evet, e, değil Hafızan beni yapmıyorsa, e, yarıştan yaklaşık 20-30 e 48 saat sonra hemen e, dopingli olduğu açıklandı ve topar e, ülkeyi terk etmek müjürlükte kalmıştı bence aslında o yarışta Kalyuz ikinci olmuştu acaba <gülüyor> yani Kalyuz'u geçtiği için mi cezalandırıldı <gülüyor> e, diye destesen işte, insan sormada demiyor yani e, o kadar kısa sürede günümüzde ee, bile doping sonuçları açıklanmıyor yani Yeliz tamamlandıktan 24 ya da 48 saat sonra yani ben canlısıdan acaba geçmeyeceksin kalbisi geçersen beşin ağır gibilerinden acaba e, şantajları bulunabilirdi ama şimdi bizi dinleyen e, masum insanlar ya ve sporu böyle masum olarak galiba Allah Allah sporda neler oluyor olabilir mi gibi soruları da sorup evet. belki biz, biz bunların hiçbirine için. inanmıyoruz ki zaten. Yani Interpol Diakı kırmızı bültenle arıyor diye bir haber var. Şimdi bu <gülüyor> sporcu eski yöneticisi <gülüyor> Papa Massahtat Diyak hakkında görüldüğü yerde tutuklanıp <gülüyor> iade edilmesini öngören kırmızı bülten çıkarmış Interpol Uluslararası <gülüyor> Polis. Bunlara inanıyorum. Geldi. geldi. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok Tabii ciddi bir kirlilik. yani Gerçekten spor adına uh, utanç verici uh, ilişkiler, süreçler. Uh, bu arada bilmiyorum dikkat ettiniz mi İngiltere'de bir uh, öneri uh, atıldı. İngilizler bir öneri getirdiler. Bütün rekorlar Atletizm'deki bütün rekorlar silimsim uh, denildi. Hayır görmedim. Çok önemli. Çok de iyi. Sıfırdan yani. başlayacağız yani. Evet. Bence çok iyi. Ben <gülüyor> destekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani uh, atletler yapmış mıdır yapmamış mıdır tabi doğalman gerçeği de var yani doğalmanı bu süreçte kırılamayan doğalman atletlere ait rekorlar da var ama yani belki bunlar içinde temiz olanlar da vardır yani o zaman da onlara bir haksızlık olmayacak mı ya da bundan sonrasının bir garantisi mi var diye de insan sormadan ödemiyor tabi evet çok ağır bir ortam var yani Hatta bir de şey Alfredo Howitt diye birisi de iade edilmiş Amerika'ya. E, yolsuzluk operasyonu kapsamında İsviçre'nin Zürich kentinde gözaltına alınan başkan yardımcılarından biri de. Karaipler evet. Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapıyor, yapan Howitt'ti. Yani bayağı ciddi bir polisiye çok büyük boyutlu bir polisiye dönüyor. Peki öbür taraftan ben şeyi de sormak istiyorum. Bir de çarşı davasında sonuçlandı beraatle sonuçlandı çok evet. sürreel bir dava fakat savcı bir şekilde Berate karşı çıkarak aslında bu bir hükümeti devirme hatta oradaki ofisi ele geçirme dolma bahçedeki çabasıydı diye hükümeti de Ankara'da zanneden bir savcı olsa gerek şey İstanbul'da <gülüyor> olduğunu zanneden bir savcı buna ne diyorsun berat e karşı çıkmaz be, berat karşı o savcı. Şu İstanbul'daki başbakan ofisi var yani ona göre mi yapıyor yanılmıyorsam ee, yok diye bunun amacı ne ee, işte <gülüyor> hükümeti devirmek işte zarar vermek etmek ama yani e, argümanlarını tabii okumak lazım ne esnaden e, bu itirazda bulunuyor e, yani e, bir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> yani çalışır yani böyle işlerin içinde olacağını da ihtimale vermiyorum. Yani bence mahkeme işte Berat kararını verdikten sonra işte binlerce itiraz ediyor. Ama neye itiraz ediliyor? İçine itiraz ediliyor. Ama yani itirazların gerçekçi bir yapısı var mı yok mu? Onlar da mecbur. Yani etrafımıza bakalım. Yani buna benzer böyle yüzlerce olay görüyoruz ve yaşıyoruz. Her şey bir şey, herkes bir şey itiraz ediyor ama ne kim neye itiraz ediyor? Bu gerçek, bu itirazlar gerçekçi mi? E, kimse bunlara dikkat ediyor yani tartışma diyor. Evet, yani. kaos mu yaratılmaya çalışıyor? Yani ben onu e, düşünüyorum. Ben yani bir kaos yaratılmaya çalışıyor. Yani gerçek ortaya çıkarmak amaç değil burada. Ee, belki gerçeği ortaya çıkartanların da bir şekilde kaosa sürüklemek isteniyor gibi geliyor var. Evet yani bu gibi birçok olay yaşanıyor ama yani Gezi park eylemleri ve çarşının bu konudaki e, pozisyonuna baktığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi hepimiz oradaydık. Yani e, bu konuda da neler görüp neler e, yaşandığını birinci e, şeylerle hem gazeteciler hem de o olaylara dahil olan insanlar olarak gözlerimizde gördük. Halen de bir savunulacak tarafı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası çarşının e, Gezi Parkı'ndaki yaptıklarıyla alakalı olarak eğer savunulacak bir şeyse Gezi Parkı eylemleri halen e, bu konuda çarşıyı yalnız bırakmamak gerektiğini aynı şekilde düşünüyorum. Evet, bu kaos meselesi de tabii e, yani aklı olabilirsin Cem. Çünkü e, bir de şey var. E, bayağı Suriyelileşme e, ihtimali giderek büyüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu. Bu da gerçek bir kaos zaten. Evet. Evet. Yani bir, bir de bir, yani kaosa sürüklüyor. Yani burada amaç e, doğru bir ortaya çıkartalım değil. Ama bir kaos ortamı olsun. E, bu insanlar bu kaos ortamında yaşasınlar. E, yani biz işte zaten diyor, savcıdan bahsediyoruz. Bu arada iyi bir şeye geçelim. Galatasaray'ın Şeccu'nun Türkiye'de ve tüm dünyada barış diliyorum işareti bari iyi. İşte Galatasaray'ın Kamerun'un stoperi Zira Türkiye Kupası'ndaki E grubundaki karşıyaka deplasmanında attığı gollerin ardından elleriyle 3 ve 4 işaretini yapmış. 4 mu yapmış? Evet 3 ve 4 ama şey İstanbul'un plaka kodu olan 34 sayısını işaret ediyor. 2 ve 4, 4 yapsaydı tam bir sembolizm olurdu. <gülüyor> 2 ve 4. <gülüyor> Fakat o maçla çok ilginç yani maçın bütün golleri son 6 dakika içinde geldi. 11-17'i tahkif ettiniz mi? Evet, çok ilginç bir maç Evet ama hoş bir ces bu yani insanın bu karanlık ve kaotik ortamın içinde Hatta anomik diyebileceğimiz ortamın içinde yani gold sevincimde İstanbul'da yaşananları hatırlatmak için 34 sayısını yaptım bu şehri ve bu insanları seviyorum demiş daha önce dediğim gibi Türkiye'de ve tüm dünyada barış diliyorum herkese iyi geceler diye kapatmış Evet yani biraz e, bu e, yani eğer bizler yani bu kaostan bahsediyorsak Bir e, ülkeyi kaosa diyor diye bir e, ön, ön, şey düşüncede bulunuyorsak o zaman e, bizlerin de e, yani daha pozitif mesajlar vermesi daha insanları mutlu edecek mesajlar vermesi bu hayatı daha güzel geçirecek bir e, zemin oluşturacak evet. söylemlerde bulunmamız gerekiyor yani e, polianecilik yapmadan yani. Biz evet. Suni bir kaos yaratmaya çalışıyorsa biz de biraz gerçekçi olup yani bu kadar kaotik bir durum olmadığını yani hayatın güzel taraflarında görülmesine vurgu yapmamız gerekiyor bir girdiğime. Evet. Ee, evet. Gazetecilerin özgürlüğe pedal çevirmesi de hoş bir haber aslında. Bir günde gördük bunu da bisiklet turu Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği ve Dolma Bahçe Sarayından bebe özgürlük için pedal çeviren 10 Ocak çalışan gazeteciler günü sebebiyle hoş bir görüntü de oradan evet. var diyebiliriz yani. Evet. Ee, biraz da şey geçelim, tenise geçelim. Tenise, evet, lütfen. E, Avustralya açık e, yılın ilk Grand Slam turnuvası e, başlayacak. Pazartesi günü e, aslında eleme turnu maçları başladı eleme tur maçları bizi bir ar yakından ilgilendiriyor çünkü üç tane Türk taket vardı ikisi bayan bir tanesi erkek ama 3'ü de maçlarını kaybettiler e, Marcel İlhav erkeklerde de ilk eleme elektro yazık oldu maalesef yani e, gençlemlerin ana tablosunda mücadele etme alışkanlığını devam ettiremedi Marcel belli ki hazırlık dönemini iyi geçirmedi geçen seneden de bir düşüş söz konusuydu Zaten bunun için e, ana tabloda mücadele edemedi ve elemelerde e, mücadele etti. E, o düşüşü gerçekleştirmemiş olsaydı ana tablodan doğrudan katılacaktı ama maalesef maalesef bir gerileme var. Halbuki geçen sene e, konuştuğumda ilk 50'ye hedefliyorum demişti ama hedefinden oldukça uzaklaşmış durumda bayanlarda da İpek soyulat Çağla Büyük Akçay ana tablo kalabilmek için mücadele ettiler ama onlar da eleme turunda ilk turda havlu attı. İpek e, Düşavine'ye mağlup oldu. 2 e, son set final 8-6 kaybetti. Aslında e, İpek'in kazanması gereken bir karşılık. Çünkü de, virus, bizim yakından tanıdığımız bir ürüs İstanbul'u kapta dizlemiştik. E, ciddi bir gerileme içinde olan bir üst hak etti. Yani İpek de 2 fiş Özen bileket, genç bileket, yani, e, genç saketlerin kazanması gereken maçlar bunlar. Sadece Türk pekiçe söylemiyorum, yani yurt dışıındaki isimlere de baktığımız zaman bu tür karşılaşmaların hedef karşılaşmalar olarak geliyorlar ve e, işte ben buradayım mesajını vermeleri için de kazanmaları gerekiyor. Çalıda e, Yunanların yeni parlayan yıldızı Sakarya mağlup oldu. Aslında e, yani Türk bayan için e, olumsuz iki sonuç. Bir ciddi yetim yapılıyor özellikle bayanlarda. Beklentiler de çok yüksek. Ee, ama bu beklentileri karşılayamadı maalesef. Bu iki hareketimiz. E, Tabii üzücü bir tablo ortaya çıktı. Ana tablo kuralları bu sabah karşı çekildi. Ee, erkeklerde e, bu Djokovic'in muhteşem bir form grafiği var. En son doğa finalinde e, Nadal'a 6-6. which Zaten bunu daha takip etme edecek zamanımızda olacak herhalde. Tabi tabi iki hafta sürüyor. Kaç hafta, hafta sürüyor? Başlayacak karşılaşmalar. Bu gelecek haftaki programda ilk haftanın bir değerlendirmesini, değerlendirmesini yaparız. yaparız. Peki çok teşekkür ederiz o zaman burada. Okay. Tevilan çok İzleyenler. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Bitiriyoruz artık açık gazeteyi. Baya kaotik bir ortamın bir panoramasını çizmeye çalıştık. Unuttuğumuz bir şey de yani haber takibi olarak söyleyelim. Endonezya'da da bir IŞİD saldırısı çok önemli. Ortalığı kana ve Vahşet'in dehşete boğan bir saldırı gerçekleşti ve IŞİD'in üstlenmiş olduğu da belirtiliyor gazetelerde. Onu da ekleyerek bu patlamalarla ve vahşetle dolu haftayı da bu haberle bugün kapatalım. Bir de konuya gündeme çok uygun olan bir parçayla da bitirelim istedik. Nazım Hikmet'in, şair Nazım Hikmet'in 114. yaş günü bugün. 3 Haziran 1963'te de Moskova'da vefat etmişti kendisi. bu belirtik. Bir şiir daha yaşamaya dairden sonra günümüzün konusuna da fevkalade uygun olacak bir şiirini, vatan haini şiirini bugünlerde gündemden hiç düşmeyen iki kelime. Onu da fazla Sayın ve bestesiyle piyanusu ve Genco Erkal'ın sesinden dinleyelim Nazım Hikmet vatan devam ediyor hala. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. sömürgesiyiz dedi. Hikmet, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan amirali Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe." Diyor 120 milyon lira. Amerika'nın yarı yarasömürgesiyiz." dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet. Vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerimizse... ...kasalarımızın ve çek defterlerimizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın... ...fabrikalarımızda alttanımızı... ...içmekse vatan... ...vatan... ...mızraklı günlü halse... ...vatan polis çokuysa... ...ödemeklerinizse... ...maaşlarınızsa... ...vatan... ...vatan... ...Amerikan üstleri... ...Amerikan bombası... ...Amerikan donanması topuysa... ...vatan kurtulmamaksa... ...kokmuş... ...karanlığınızdan... ...ben vatan hainiyim. Yazın... ...üç sütun üstüne kapkara haykıran... puntolarla ...Nazım Hikmet... ...vatan hainliğine... ...devam ediyor. Hala... Çıkkaste